Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Gündemde gerçekten çok yoğun bilgi ve haberler var ama bunların hepsini biz istediğimiz gibi daha doğrusu Aynur istediği gibi detaylı ayrıntılı giremiyoruz. Ama bir anayasa mahkemesi kararı var ki yayın yasakları hakkında ihlal veren bir karar. Bunu önce konuşacağız. Bu arada vaktimiz kalırsa MHP'den af açıklaması var ve şart, yani bir anlamda şartlı ceza indirimi kanun teklifi 129 bin kişinin tahliye olacağına ilişkin eğer böyle bir infaz yasası çıkarsa arkasından işte yine bu yargı reformu yasası ile ilgili genel bir değerlendirme bu ne zamana kadar devam edecek kaç yıl Buna ilişkin yasalar çıkmaya devam edecek. Mevcut haliyle durum nedir? <gülüyor> uygulamada e, yeni e, bu ceza infaz, <gülüyor> pardon e, ceza mahkemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanun niteliğinde olduğu için uygulamada neler oldu kısaca onlara da değinmeye çalışacağız. Ama asıl önemlisi hakikaten e, özetle söyleyebiliriz ki İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'nin 17 Ocak 2014'te 17-25 Aralık soruşturması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya yayın yasağı getiren kararı yine Adana İkinoğlu e, Suç Ceza Hakimliği'nin MIT'e ait araçların ile ilişkin ihbar yapan şahıslarla ilgili MIT görevlileri hakkında açılan soruşturmalara ilişkin olarak yayın yasağı. 13 Şubat 2014 tarihli yayın ee, yine e, işit konusunda e, bir haber var. E, 2014'te IŞİD'in Musul'daki Türkiye Konsolosluğu'nun işgal edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kaçırılması olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara Üç Surç Ceza Mahkemesi'nin koyduğu yayın yasağına ilişkin. Aslında reddetmiş onu <gülüyor> Üç Surç Ceza ama evet. itiraz üzerine e, Ağır Ceza Mahkemesi 16 Haziran 2014'te itirazı kabul ederek yeni yasağı getirmiş. Evet, bir de çok 17-25 Aralık dönemine ilişkin dört evet. bakanla ilgili açılan bir soruşturma var ve bu soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle 7. Suç Ceza Hakimliği'nin eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muhammed Güler Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve şikayet iddiaları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu haberlerine getirilen yayın yasağı. Bunlar... 24 Kasım 2014 <gülüyor> derli bu da. Yani evet. 2014 yılının değişik aylarında evet. bütün bir yıla yayılan toplam 5 tane yayın yasağını yayın yasağına ilişkin bir eser başvuru dosyasını birleştirerek incelemiş. Bir karar vermiş. Evet. Bu, bu kararlarda başvurucular işte Cumhuriyet Gazetesi, e, şey Biyanet. Biyanet ve Milletvekili Sezgin Tarıkulu. Sezgin Tarıkulu. Sonra buna da şey katılmış, e, basın konseyi de sanıyorum. Basın konseyi başkanı Pınar Türencin ve Cumhuriyet'in o zamanki yazışları müdürü e, Aykut e, Küçükkaya'nın. ...başvuruları da var. Beş şirketin hatta. Evet, tabi, tabi. Yapan ee, Cumhuriyet adına, bir vakfın, Cumhuriyet adına Yeni Gün şirketinin e, sıfatlarını kabul etmiş. Biraz ayrıntılı başvurmak, e, bahsetmek gerekiyor. Evet. E, daha Çünkü önce. Çünkü bu hakikaten önemli. Yani e, hı hı. ifade özgürlüğüyle birlikte basın özgürlüğü ve bugüne kadar yani uzun bir süredir ...şekvacı olduğumuz. Şikayetçi evet. olduğumuz yasaklarla ilgili e, demokratik bir toplumda e, olması gereken e, şeyleri e, hı hı. E, tespit eden bir anayasa mahkemesi kararı bu. Evet daha önce <gülüyor> Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anılım Şirketi'nin bir başvurusu vardı. E, 11 Temmuz 2019'da anayasa mahkemesi yine ihlal kararı vermişti ve dinleyicilerimizle onu paylaşmıştık ayrıntılı evet. olarak. Anayasa Mahkemesi bu kararını kısa yazmış. Çünkü asıl olarak o, o kararına atıfta bulunmuş. Ama burada e, başvurucuların sıfatı var mı yok mu ve yayın yasağı ile ilgili önce temel değerlendirmeleri yapmış. Onları ben müsaadenizle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, başvurucuların <gülüyor> iddialarının... ...yayın yasağı kararlarının demokratik bir toplumda gerekli olmadığına ilişkin olduğunu belirtmiş... E, ...Anayasa Mahkemesi ilk söze başlarken ve e, Mahmut Tanal e, ve yine diğer bazı başvurucular hakkında birleşik e, verdiği bir karar vardı. Orada bireysel başvuruyu kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle reddetmişti. Şunu söylemişti o zaman o kararında, e, başvurucu kişilerin... ...kişisel olarak verilen bu yasaklamadan uğradıkları bir, doğrudan uğradıkları bir somut zararın olmadığını, menfaatlerinin olmadığını ileri sürmüştü, reddetmişti. Onu hatırlatıyor şimdi Anayasa Mahkemesi ama ondan sonra Halk TV hakkındaki e, kararını atıfta bulunarak e, burada farklı bir sonuca varıyor. E, mağdur statüsü olduğunu sonuç olarak kabul ediyor. Çünkü başvuranların hepsi ya gazeteci... ...ya e, gazete çıkaran şirket... ...gazete çıkaran... E, ...tabii şirketler ve vakıflar... ...basın organı olarak kabul edilen... ...tüzel kişiler ya da Sezgin Tanrı... ...kulu gibi muhalefetin... ...muhalefet partisinin önemli bir milletvekili... ...ve devleti denetlerken... ...mecliste... E, ...fonksiyonlarını icra edebilmesi için... E, ...bu bilgilerden... ...haberdar olması lazım... ...dolayısıyla Aykut Küçükkaya'nın... ...yazı işleri müdür olması... Pınar Hanım'ın basın konseyi başkanı olmasını da ayrıntılı olarak ayrı ayrı dile getirdikten sonra kabul edilemezlik vermediğini bu kişilerin mağdur olduğunu belirlemiş. Ve 34. paragrafı önemli ifade özgürlüğünün gazete, dergi, kitap gibi araçlar ile düşünce ve kanaatleri açıklama... ...yorumlama, bilgi, haber ve eleştirilerin yayın ve dağıtım haklarını kapsadığını bir kere daha dile getiriyor. Ve e, bireyin ve toplumun bilgilenmesinin bu yolla sağlandığını e, yeniliyor. Ve e, insanların kendi düşüncelerini açıklarken muhalif olanların özellikle her türlü araçtan yararlanması... ...düşüncelerini her türlü seçtiği araçla açıklamasını, açıkladığı düşünceye paydaş sağlamasını... Düşünceyi gerçekleştirme ve gerçekleşme konusunda başkalarını ikna etme çabasını da kapsadığını söylüyor. Yani Çoğulcu bir demokratik toplumda. Yani burada ifade özgürlüğünün aslında... <gülüyor> ...üç sac ayağını ifade ediyor gibi geliyor bana. Birincisi e, düşüncenin açığa vurulması. <gülüyor> e, i̇kincisi bu düşünce etrafında bu düşüncenin yayılabilmesi için örgütlenme özgürlüğünü <gülüyor> ve... Ee, bunun içinde eee propaganda yapabilme her türlü yolla kitap Hı -hı. işte basın gazete işte hatta toplantı gösteri yürüyüşleri burada söylemiyor belki ama ama yani içinde bu, kapsıyor bu, aslında bu bunu Hı -hı. Üç, üç ayağını kapsıyor ifade özgürlüğünün burada onu açıklıyor. Evet Bekir Coşkun kararını atıp <gülüyor> yapıyor ve demokrasinin işleyişi için İfade özgürlüğü içindeki basın özgürlüğünün yaşamsal önemde olduğunu tekrar anımsatıyor. Ve e, gazeteci olan başvurucuların mağdur stresi olduğunu belirledikten sonra da e, Sezgin Tanrı için milletvekili olması ve bir muhalefet partisinin milletvekili olmasını da dikkate alarak yayın yasağı getirilen e, haberlerin konusuna bakıyor ve e, toplumun genelini Toplumun yüksek menfaatini ilgilendiren önemli konular. Bunu toplum olarak birlikte bu konuları tartışabilmeliyiz. Kamusal bir tartışma ortamı sağlanmalı. Devlet üzerindeki kamuoyu denetiminin aynı zamanda basın tarafından da... ...yapıldığı unutulmamalı diyor yani... ...sadece e, resmi... E, ...görevlilerin, kamusal... ...kamu görevlilerinin değil... E, ...vatandaşların ve... E, ...vatandaşların bu eleştiri hakkını... ...kullanabilmeleri ve denetim hakkını... ...kullanabilmeleri için basının... ...bu aracı görevi bilgiyi... E, ...halka iletme görevine... ...dikkat çekiyor. Çünkü, Çok önemli. Çünkü bununla aslında ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğünün bütünleri olan örgütlenme özgürlüğü, onun ayrılmaz parçası olan propaganda özgürlüğünün dışında bunların sonucu olarak toplumun, bireyin bilgilenme hakkını yani basın özgürlüğünden bir adım öte bireyin bilgilenme hakkını ifade ediyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok yerleşik kararında bu önemli altı çizilen noktalardan biri çünkü bilgilenme hakkı bireyin bilgilenmesi sonuçta da toplumun bilgilenmesini getiren ve daha sonra da bilgilenmiş toplumun iradelerini her konuda açıklarken e, doğrudan demokrasinin yollarının açılacağını söylüyor. Evet. Bu bilgilenme aslında sonuç olarak kamuoyunun denetim hakkını kullanmasına yol açıyor. Ve Şeffaf yönetimin e, gereği de bu aynı zamanda. Tabii. Ve müdahale var mı yok mu mağdurluğu kabul ettikten sonra acaba Hı. bir müdahale var mı yok mu basının özgürlüğüne bu yayın yasaklarıyla onu tartışmaya başlıyor ve aynı şeyi söylüyor. Kamuoyunun denetimi... Basının özgür olmasıyla mümkün devletin eylem ve işlemleri basın aracılığıyla basının bilgi vermesi aracılığıyla kamuoyu tarafından ancak denetlenebilir diyor. Ondan sonra da müdahalenin ihlal olup oluşturup oluşturmadığına ilişkin değerlendirme yapmış anayasadaki basın özgürlüğüyle ilgili temel kuralları anımsattıktan sonra da. 26, 28 e, ve 13 galiba. Evet. Değil? Yani 26, 28 ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü düzenleyen maddeler. Anayasa'nın 13. maddesi de temel hak ve özgürlükleri hangi halde kısıtlama, sınırlama getirilebilir? E, bunları belirleyen bir madde. E, anayasa 13'e göre ancak kanunla temel hak ve özgürlükler sınırlanabilir. Ve, e, genel e, sınırlama Sınırlama nedenlerini artık kaldırdığı anayasa e, her hak için her özgürlük için kendisiyle ilgili kanunda ayrıca ve sınırlı sayıda özgürlüklerin sınırlanabileceği nedenler sayılmış durumda hiçbir zaman için bu sınırlama hakkın özünü ortadan kaldıramaz güdülen meşru amacı e, ...görmezden gelemez... ...ve ölçülü olmak zorunda... ...yani hakkı yok edecek, kullanamaz hale getirecek... ...bir sınırlamayı anayasa bu, reddediyor... ...bu ölçünün de kriteri sanıyorum... ...demokratik toplumun... ...ihtiyaçları... E, evet, ...meşru bir amacı... E, ...güdüp gütmediği ve kanuni... ...bir dayanağının olup olmadığı... ...şimdi kanunilik meşru amaç... ...ve e, ölçü e, ...söyleyiniz... Me, e, ...demokratik toplumun ihtiyaçları açısından... ...değerlendirdiğinde... ...yayın yasağı kararlarının konusuna bakmış Anayasa Mahkemesi. Birleştirdiği beş dosyada da verilen yayın yasakları... ...ceza soruşturmalarına ilişkin... ...yani gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda yayımlanan haberlerle ilgili... Aslında bir ceza soruşturması varmış ceza soruşturmasını konu eden haberler varmış ve e, burada basın yasasının üçüncü maddesine dikkat çekiyor basın yasasının üçüncü maddesi devam eden bir ceza soruşturması olduğunda önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı getirilebileceğini öngörüyor evet diyor bu şeyin yayım yasağının bir kanuni dayanağı var bu kanun ile belirlenmiş ama 46. madde çok önemli e, tamam kanunla belirlenmiş ama acaba kanunla belirlenmesi tek başına yeterli mi? E, onu değerlendirmiş. Çünkü yukarıdaki, ona... yukarıdaki ölçeklere uygun mu? Hı. Anayasadaki... Yani sınırlama ölçek... nedenleri 13, öngörülebilir 13. bir Avrupa şekilde. Avrupa'ya sanatları sözleşmesi 10. Bunlara... Belirlenmiş mi? Ona bakıyor ve e, diyor ki e, ben söz konusu hükme baktım. Önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı uygulanmasına uygulanacak hiçbir düzenleme İçermiyor. Yani hangi ilkelere, hangi alt ilkelere bağlı olarak yayım yasağı getirileceğine dair kanunda bir açıklama bulunmuyor. Ee, bir ceza soruşturması kapsamında yayım yasağı uygulanması halinde... ...hangi davranış ve olgulara, hangi hukuksal sonuçların bağlanacağının... ...ve bu bağlamda kamusal makamlar için nasıl bir müdahale yetkisi doğacağının... ...belirli bir kesinlik örtüsünde düzenlendiğini göremedim diyor. Bu bizim programımızın adı da olan hukuk güvenliğini ihlal edici bulunuyor. Çünkü hukuk güvenliğinin olması öngörülebilirliği ve belirliliği beraberinde getiriyor... E, gazeteciler, e, televizyoncular, program yaparken e, bir ceza soruşturması ile ilgili ne yaparlarsa yayın yasağından kurtulabileceklerini, yayın yasağı gelmeden hangi alanın kendilerine kaldığını önceden bilebilmeli tahmin eder veya, hangi alana, veya evet. hangi alana girerse bir yasakla karşılaşacağını. Evet. Yani yasa e, hakkın özünü <gülüyor> ve hakkın sınırlanabilen bölümünü öngörebilmeli, tahmin edebilmeli bir belirlilik olmalı. Önceden anlaşılabilen bir belirlilik olmalı ama baktığımızda basın yasasının üçüncü maddesi sadece bir yayım yasağı olanağı getiriyor idareye ya da mahkemelere ama bunun hangi koşullarda gerçekleşebileceğine dair gazetecilere yönelik bir güvence sağlamıyor demeye geçiriliyor ve Evet deniyor anayasamızın 28. maddesinde 5. fıkrada bazı şartların sağlanması koşuluyla önleyici bir tedbir olarak yayım yasağının uygulanmasına izin verilmiştir. Ancak devam eden bir ceza soruşturması kapsamında yayım yasağı konulabilmesine imkan veren öngörülebilir ve belirli bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Sadece kanunda yayım yasağı getirilebilir denmesi öngörülebilirliği ve belirliliği sağlamamaktadır. Diyor. Zaten ve bu aynı müdahaleyi meşru kılmamak. E kanuni ölçütün dayanağının olmadığını söylüyor. Evet kanun var. Kanunun içinde bir madde var. E, zaten bu bununla ilgili ihlali daha önce Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketinin e, başvurusunda da belirlemişti. Dolayısıyla kanunluluk ölçütünü karşılamadığını <gülüyor> söylüyor bunu. Bu tekrar eden bir karar. Demek ki aslında Meclisin e, arada sırada yasa çıkaran meclisin e, basın yasası ile ilgili bu değişim ihtiyacının gündeme alması ve eğer yayın yasağı ile ilgili iradesini koruyorsa meclisin bu yayın yasağının hangi e, amaçlara, hangi ihtiyaçlara bağlı olarak ve hangi kurallara uyularak e, verilebileceğini bir kanuni düzenleme ile... E, ...belirlemesi gerekiyor... ...yeni bir yasa yapılması gerekiyor... ...hala bu yasa yapılmadığı için de... ...ta 2014 yılında verilen... ...yayın, yasa, yayın yasakları ile ilgili... ...Anayasa Mahkemesi... Beş ...ihlal sonra, kararı vermiş... Evet. Ben, ...ne demiş... De olsa... ...demiş ki... E, <gülüyor> ...manevi tazminat sistemleri de... ...varmış ama... E, ...bu ihlal... yayın yasağının hükmeden... ...mahkeme kararından kaynaklandığı için... Ee, yeniden bir yargılama yapılmasına hukuki e, yapılmasında hukuki yarar bulunmadığına e, karar vermiş. Çünkü yayın rasaklarının tamamının geçerliliklerinin sona erdi. Çünkü o soruşturmaların hepsi bitti, davaya dönüştü. Dolayısıyla davaya dönüşünce aleniyet kuralı e, gereği e, halkın haber alma hakkı kuralı gereği hem uyuşmazlığın tarafları Soruşturma içindeki bütün belgelerden haberdar oluyorlar. Hem de bunların hepsi e, kamuoyu tarafından izlenebiliyor, haberlere konu olabiliyor. Yani zaman itibariyle hiçbir işe yaramayan sadece tarihe not düşme adına... E, ...başvurucuların haksızlığa uğradığının kamusal anlamda tanımlanması adına verilen bir karar. Şimdi tabii yani ama buna rağmen ben... Ee, mesela bu yasaklanan MİT tırlarıyla ilgili haberler hı hı. yasaklanmıştı. Ee, buna rağmen MİT tırlarıyla ilgili halen devam eden e, işte e, davalar var. Hı hı. Ve bu davalar da e, bu haberlerin aslında e, anayasada düzenlenen ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinin içinde kaldığını tespit eden bu karardan sonra hı hı. E, hukuka aykırılık unsuru açısından e, beraatle sonuçlanması gerektiği kanaatindeyim. Hı. Esasen mesela ile ilgili verilen e, başka bir karar var e, biliyorsunuz. Evet. E, Can Dündar ve Erdem Gül kararı. Orada evet. da hı hı. Ver, verilen haberin e, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü çerçevesinde kaldığı saptanıyordu ve e, orada getirilen yasakların e, bu bu e, hakları ihlal ettiği ayrıca bu haberlerden dolayı tutuklanan kişilerin de tutukluluklarının e, bir ihlal olduğu saptamasını yapıyordu daha sonra bunun üzerine Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluk kararları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kaldırılmıştı. Aynı gün kaldırılmıştı. Evet şimdi bu bu yani hatta o zaman e, Cumhurbaşkanı e, demişti ki bu kararlara saygı duymuyorum Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararlara bunlara uymasanız ne olur demişti. Hı -hı. Ama o tarihte Hı -hı. E, mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını Bağlayıcılığı dikkate alaraktan bu Hı -hı. konuda ihlendirmişti. İhlali ortadan kaldıracak anayasal düzenleme çerçevesinde tahliye kararları vermişti. Şimdi hı hı. burada yeniden anayasa mahkemesinin verdiği bu ihlal saptamasının o davalardaki e, Bir ceza, dolarla etkisi e, olacak etkisi olacağını. Yani hani hı hı. sizin de e, belli e, davalarda üzerinde durduğunuz objektif etkisi nedeniyle hı hı. E, etkisi olacak. Hatta burada doğrudan subjektif etkisi bile ...olacaktır diye düşünüyorum ben evet, yani. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci bölümü tarafından... ...oy birliğiyle evet. verilen bir karar. Bu çok önemli. Ee, ve iki şeyi bence beraberinde getiriyor. Bir, e, meclisin artık basın kanununun üçüncü maddesini... E, ...gecikmeksizin yeniden düzenlemesi gerekiyor. Açıkça e, Anayasa Mahkemesi dedi ki... yayın yasağının aslında kanunu dayanağı yok... E, ...bunun doğal sonucu artık bu maddeye bağlı olarak e, mahkemelerin, hakimliklerin yayın yasağı vermemesi gerekiyor. E, Bakın Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi e, doktor, profesör doktor Yaman Akdeniz'de bu konuya değinmiş. Beş yıl geciken ama emsal bir karar demiş ve e, insan hakları mahkemesine yaptıkları, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurulardan da söz etmiş... ...ve o dönem verilmesi gereken kararı... Iş işten geçtikten sonra verdiler diyor. Gerçekten de soruşturma evresinde... ...halk merak ediyordu ne olduğunu... ...o meraklarını... ...basın tam anlamıyla giderememişti. Gecikmiş ve bir karar ama bundan sonrası... ...bilgilenememişti. Ama bundan sonrası için... ...etkisi önemli. Meclis görevinin yapmasına bile... ...hakimliklerin ve mahkemelerin... ...bu maddeyi hukuka aykırı... ...bir madde olarak ayıklayıp bir kenara koyması... ...ve başvuruları... E, reddetmesi gerekiyor. İlkeler iştahatla üretilebilir mi? Bu hukukta ciddi bir tartışma ama eğer e, bir temel hak ve özgürlük ihlal ediliyorsa yapılan müdahaleyle burada eşitlik kuralı gereği, objektiflik e, ilkesi gereği herkese aynı e, ölçütlere bağlı olarak sınırlama getirilip getirilmemesi sorunu gereği bunun ancak kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Maalesef şu an için verilen bütün yayın yasaklarının hukuk aykırı olduğunu, ama buna rağmen yasakların devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Bakın Rücük Üst Kurul Temsilcisi Faruk Bildirici de bu, bu duruma değinmiş ve Rücük baş, Başkanlığına başvurarak kendi sayfalarındaki bu yasaklama e, kararının kaldırılmasını istemiş. Çünkü artık Anayasa Mahkemesi e, bu e, yasağın, Kanunun dayanağı evet. olmadığını söylediğine göre Anayasağı bu artık anayasaya oldu. açıkça aykırı olduğu açığa çıktığına göre artık bu yayın yasağının sürmemesi ve ona ilişkin kararın da topluma lanse edildiği ilan yerinden indirilmesi gerekiyor. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ki bu, bu da Faruk Bildirici'de yani şeyde Rütük kurulunda değil mi? <gülüyor> Yani kendi bu kurul Üst temsilcisi, temsilcisi <gülüyor> Buradaki yasağın kaldırılması Gerektiğini söylüyor <gülüyor> Peki şimdi diğer konulara Geçmeden evvel Bir İyi, müzik, müzik arası. arası veriyoruz Ve Zülfü Livaneli'den Hey Özgürlük her açlara yazarım adımı okunmuş yapraklara bembeyaz sayfalara yazarım adımı yalnızlığım gelere toprağa düşmeklere top krallar unutacağı en güzel gecelere günün ak ekmeğine yazarım adımı karla <Gülüyor> bana mevsim Uyanış taleple gölgede uyanmış patika ayağı giden yola önca hıçkırana atılır ey hey. Kapımın eşiğine, kabıma kacağıma İçimdeki alem. Camların oyununa, uyanık dudaklara Yazarım adını Yıkılmış evlerime, sönmüş menerlerime verdim bunlarına Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa Yazarım adını Geri gelen sağlığa Yaşanan her adını yazarım Bir sözün yaşla suyla deniyorum bayağıdan senin içinoluşum aykırmaya hey. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin bu çok yeni aslında e, 25.9 2019 tarihinde karar vermiş ama yayınlanması çok yeni. Biz olan, yeni öğrendik. Evet, evet kararından sonra e, yine e, bu konulara ilişkin bir e, yeni yargı reformu paketiyle ilgili e, yani 7188 tarihli resmi gazetede 25 Ekim e, 24 Ekim mi? 24 Ekim evet. Terşembe'de yayınlanan bir yasa var. Bu yasayla ilgili e, kanunun genel gerekçesi var ama Kanunun genel gerekçesi ile ilgili bazı alıntıları aktarmadan evvel hakikaten bu yasa ile ilgili deneyimli meslektaşımız avukat Fikret İlkiz'in hukuk gündemi bugün 28 Ekim tarihli evet 28 Ekim tarihli bir değerlendirmesi var ve bu değerlendirmesinden de bazı alıntılar yaparak bu yasa ile ilgili konuşmamızı sürdürelim. Şimdi Fikret İlkiz diyor ki bu yasayla ilgili diyor ki bu kanun gerekçesinde şunlar yazıl diyor. Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi adalete erişimin Kolaylaştırılması, makul sürede yargılama hakkının düzeltilmesi, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzde ana ilke ve değerler olarak kabul edildiği için yargı reformu stratejisi kabul edilmiştir diyor. Ve yine Fikret de alıntı yapmış burada. E, yargı e, reformu ile ilgili e, ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yani bu kanunun hı hı. yargı reformu ile İlk ilgili paketi. genel değil evet. ama paketin değil ama bu kanunun gerekçesinde de ifade hürriyeti kişinin düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması bunları çeşitli yollarda Yollarla serbestçe ifade edebilmesi, savunabilmesi ve başkalarına aktarabilmesi anlamına gelen temel insan haklarından biridir. Bu bağlamda ifade hürriyeti birçok temel hak ve hürriyetin özü, unsuru ya da parçası olmanın yanında kişisel ve toplumsal gelişmenin de kaynağıdır. Çoğulu, çoğulcu demokratik düzenin vazgeçilmez gereklerinden olması nedeniyle ifade hürriyeti birçok uluslararası belgeye konu olmuş ve anayasamızda güvence altına alınmıştır. Bireylerin şahsiyetine Tekabül etmesi. Tekabül ettirmesi, şahsiyetinin gelişmesi. Aslında bireylerin şahsiyetine de tekabül ediyor, karşılık geliyor ama bireylerin şahsiyetini tekabül ettirmesi, geliştirmesi ve dolayısıyla demokratik toplumun gelişmesinin temel koşulu olmasına bağlı olarak ifade özgürlüğü alanını genişletecek. ...ya da bu özgürlüğün güvencelerini artıracak adımların her fırsatta atılması... ...yargı reformlarının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. Komisyon... Karaman rapor... Torman bir Türkçeyle evet, yani. Bireye evet, gelince tekamül, evet, topluma evet. gelince gelişme. Evet. evet, 27. Yasama yılıyla ilgili. Şimdi bu bu gerekçelerle ilgili... Ee, Fikret'in bir sorusu var. Fikret İlkizin avukat Fikret İlkizin ifade özgürlüğün temel insan hakkı ve özgürlüğü olduğunu içine sindiren yargıyı yaratabilmenin araçları nedir bilir misiniz diyor. Fikret böyle bir soru soruyor. Sonra önce bu hakkın hak olarak sağlanması gerekir. Yargı reformu stratejisi bunu istiyor mu? Asıl yanıtlanması gereken soru budur diyor ve e, konuyla ilgili düzenlemeleri devam ettiriyor, değerlendirmelerini devam ettiriyor. Yani e, yargı reformunun genel gerekçesindeki birinci diyelim hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, ikincisi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, üçüncüsü hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, Dördüncüsü, adalete erişimin kolaylaştırılması. Beşincisi, makul sürede yargılama hakkının gözetilmesi ki buna ilişkin düzenlemeler daha evvel yapılmış ve 2019'un Ocak ayında da yürürlüğe girmişti. Ve birçok e, avukat arkadaşımız ya da ya davasını doğrudan açan e, insanlar, yurttaşlarımız hemen ilk e, bu davayı açar açmaz bu davanın, ee, ne zaman bitirileceğine ilişkin bir süreyi hemen e, orada görebilmeleri mümkün. Bu da bu düzenleme nedeniyle. Evet, altıncısı yargıya güvenin artırılması. Yani bu bu tabii çok önemli bir şey ve bu bu dönemde tamamıyla alt üst olmuş bir duygu ve hiç kimsenin ben samimiyetle iktidarda yönetenlerin dahi böyle bir güveninin olduğuna inanmıyorum. Bu bakımdan yargı ve güvenin artırılması konusundaki amaç çok önemli ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzdeki ana ilke ve değerler olarak kabul edildiği için yargı reform stratejisi ihtiyacı duyulmuştur diyor. Ve Fikret diyor ki bu kabule dayalı olarak Adalet Bakanlığı tarafından vizyon olarak güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi için önümüzdeki beş yıl boyunca belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülecek ve strateji belgesi bir yol haritası olarak esas alınacaktır diyor. Ve e, bu, burada ilk şikayeti Fikret'in demek ki diyor hemen şimdi değil. Evet. bu bunlar Zamanayı. 2024 yılına kadar e, bunlar sağlanmış olacaktır diyor e, peki e, bu bunun için 5 yıl sonra bile olsa sadece kanun çıkarmakla ulaşılmış olacak mı diyor bu hedefleri Hı -hı. diyor Fikret Hı -hı. E, biraz evvel e, yayın yasaklarıyla ilgili Hı -hı. okuduğumuz ihlal kararlarının dayanağı hep ceza soruşturmaları evet. ve ceza soruşturmalarında istisnai bir kurum olarak ceza muhakemesi tedbirlerinden söz gelimi yayın yasa. Bu da ceza Hı. muhakemesi tedbirlerinden biri. Onun için ceza e, hukuku basın ceza, kanununda öngörmüş ama ceza soruşturmalarına uygulandığı için e, ceza e, muhakemesinin içinde karşımıza çıkan bir engelleme türü. Evet. Yani buradan şunu şunu söylemek istedim aslında. Aslında bu devletin e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili, hukuk devletiyle ilgili, hukuk güvenliğiyle ilgili, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili, yargıya güvenin artırılmasıyla ilgili hı hı. ihtiyaçların çoğu ceza hukuku ceza usul hukuku ve infaz hukukunun uygulanması sırasında hı hı. E, ortaya somut olarak çıkıyor. Ve Fikret de diyor ki günümüzde ceza hukuku araç olarak kullanılmaktadır diyor. Ben hı hı. Fikret izin verirse bunu şöyle düzelteyim. Sadece bizde değil, her dönemde ve her ülkede ceza hukuku siyasi iktidar ve otoriteyi sağlamak için araç olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan yani e, bu e, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerek insan hakları evrensel bildirgesi gerekse uluslararası ve birçok uluslardaki kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili e, şeylerin e, açıklamaların sözleşmelerin e, temelinde e, bu hak ve özgürlükleri devlet e, kendi iktidarını ve otoritesini kullanmak, sürdürmek için sınırlamıştır ve özgürlük mücadeleleri de zaten bu nedenle e, yaygınlaşmış ve ortaya çıkmıştır. İşte diyor ki Fikret ceza hukuku, siyasi iktidar ve bunu ben ekliyorum iktidar ve otoriteyi sağlamak için araç olarak kullanılmaktadır. Bu zihniyetten vazgeçilmediği takdirde insan odaklı hiçbir şey yapılamaz diyor. Adalet, güven ve erişilebilir hukuk yaratabilen demokratik devletlerde amacın insan olduğu söyleniliyor. Gayet güzel bir şekilde ifade etmiş. E amaç insan ise ve insan için demokratik bir toplum, insan için hukuk güvenliği, bağımsız, adil yargı, etkin yargı, tarafsız yargı, hukuk güvenliği gerekiyor ise bunun siyasi iktidarın ceza hukukunu, ceza durumlarını e, bir e, silah olarak kullanmaktan otoritesini sürdürmek için bir araç olarak tan, kullanmaktan vazgeçmesi korkutmak, gerekiyor. Korkutmak, sindirmek evet. e, yolunu açıyor. İnsanlar ifade özgürlüklerini kullandıklarında her an terörle mücadele yasasının hangi maddesini ihlal etmekle suçlanabileceklerine dair bir kaygıyla davranıyorlar. Bu da toplumu sindiriyor ve e, özgürlüklerin kullanılmasında Bireyler üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Tabii Şimdi ki. mesela Fikret burada bir de diyor ki temel hak ve özgürlükler için şeklen bir şeyler yapılıyormuş gibi gözüken siyasi söylemlere terk edilmiş hukuk adali, yara adalet yaratamaz diyor. Şimdi <gülüyor> hakikaten... Hep programlarımızda konuşuyoruz. 301. maddeye bir ekleme yapıldı. Dedi ki yani 5. madde sanıyorum 301. madde devlet aleyhine sözlerle ilgili eleştiri niteliğindeki sözler suç olamaz diyor. Evet. Şimdi bunu söylemeye ihtiyaç yok ama buna rağmen 301. madde ile ilgili çok ciddi davalar açılmaya devam etti. Evet. E, yedinci maddede mesela e, yeni son yargı, yeni son pakette yedinci maddeyle ilgili bir düzenleme getirildi. Aynı. Yeni yasanın on üçüncü maddesiyle evet. denildi ki haber niteliğinde ve eleştiri mahiyetindeki e, yazılar e, suç oluşturmaz diye bir Hı -hı. düzenleme getirildi. Oysa bunun da ilgili mesela yedinci maddeyle ilgili... Daha evvel bu haberlerin cebir ve şiddet içermemesi kaydıyla yapılabildiğinde suç olmayacağı düzenlemesi vardı. Suç örgütünün Bak, kullandığı yöntemlerin övülmesi evet, suç şu an Türkiye'de. Evet. E, suç örgütü de terör örgütü, terörle mücadele yasasına göre o da bir cebir ve şiddet kullanan örgüt. Dolayısıyla... Evet. Ee, örgütün kullandığı cebri ve şiddeti övmediği sürece her türlü e, düşüncenin açıklanması ve suç olarak kabul edilmemesi gerekiyor bu, ama bu, öyle bu düzen, olmuyor. Bu düzenleme vardı ve buna rağmen son dönemde 3713 sayılı yasanın 7. maddesinin 2. fıkrası moda olan davaların veya kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ...davaların temel dayanağı oldu... ...ve dolayısıyla... E, ...aynı şeyin şimdi... ...yeniden... E, ...olmaması... E, ...gerekiyor... ...301'e o, o sözünü ettiğiniz ekleme... E, ...2008'de yapılmıştı... ...2008'den beri hala yanlış... E, ...301 uygulaması olduğuna göre... ...bu terör propagandası... ...suçu için getirilen aynı yöndeki... ...ekleme acaba... Uygulamayı olumlu yönde değiştirir mi? Bizim pek inancımız yok. Uygulama evet, değişmeyecek evet. gibi. Onun görünüyor. için Fikret İlkiz de diyor ki yani günümüzde ceza hukuku siyasi iktidar ve otoriteyi sağlamak için bir araç olarak kullanıldığı sürece siyasi iktidarın çizdiği sınırlar içinde kalması koşuluyla var gibi gözüken ifade özgürlüğü hakkı aslında yoktur diyor. Hı hı. Biz de umut ediyoruz ki bu konu hakikaten e, hayata geçsin. Ve hı hı. siyasi iktidarın bugün gerek bu yargı reformu strateji belgesini oluştururken ve biraz zelvel okuduğumuz genel amacına uygun, uygulamanın da bu şekilde yapılabilmesini sağlayıcı, siyasi iktidarın uygulamanın bu şekilde yapılmasını sağlayıcı ne gibi bir etkisi olabilir? Mesela yargı kararlarına müdahale etmemek. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda e, yani ceza kanununda özellikle suç olarak düzenlenmiş olan adil yargılamayı etkilememe konusunda özen göstermek. Bu Cumhurbaşkanı tarafından olabilir. Diğer bakanlar tarafından olabilir. Siyasi etkili kişiler tarafından olabilir. Bunlar tarafından Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ve hukuk güvenliğini ilgilendiren konularda müdahale etmemesi halinde işte siyasi iktidarın sınırları içinde kalması koşulları var gibi görüken ifade özgürlüğü gerçekten varmış var olarak da hayata geçer aksi halde varmış gibi görünür ve bu olmaz Fikret de bu tehlikelere işaret ediyor. Ee, hakikaten e, yine e, yasadaki e, bu, daha doğrusu bu gerekçedeki eleştiri hakkıyla ilgili de ki birçok eleştiriyle ilgili de davalar açıldı hem de işte e, bu yeni çıkan yasanın 13. maddesinde e, ...haber verme e, ve eleştiri amacıyla düşünce açıklamaları suç oluşturulamaz derken... ...eleştirinin ne olduğu konusu da ifade edilmiş. Eleştiri hakkı da kişinin belli bir vaka hakkındaki düşüncelerini açıklama hürriyetinin kullanılmasından ibarettir. Anayasamızda güvence altına alınan ifade özgürlüğünün doğal sonucu olarak eleştiri hakkının kullanılması suretiyle açıklanan düşünceler suç oluşturulamaz. oluşturmaz. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da belirtildiği üzere ağır, sert ve incitici nitelikte de olsa eleştiri hakkı kullanıldığında kişiye yaptırım uygulanamayacak olması çoğulcu demokrasilerin vazgeçilmez bir gereğidir. Ancak hiç kuşku yok ki ifade özgürlüğü mutlak ve sınırsız değildir. Evet değildir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletlerde kanun koyucu düşünceyi açıklama özgürlüğünü, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve sözleşmenin 10. maddesinin ruhuna aykırı olmamak koşuluyla sınırlandırabilir ve bu surette belirlenen sınırı aşan açıklamalar suç olarak tanımlanabilir. İşte burada da Söz gelimi bizim anayasamızın 90. maddesiyle anayasal hüküm gibi bir hüküm ifade eden 10. madde nasıl anlaşılacak? Yani e, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve e, buna paralel e, yasaklamalar nasıl anlaşılacak? Bununla ilgili yorum tekeli tamamiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. ile ilgili getirdiği yasaklama kriterlerinin hem bizim anayasa mahkemesince hem de yerel mahkemelerce özenle uygulanması lazım. Ve bu konuda kriter olarak getirilen kararları da bizim Sayın Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanların, adalet bakanının, yetkililerin kalkıp bu kararlar bizi bağlamaz bu bizi ilgilendirmez dememesi, dememesi lazım. lazım ki o zaman hakikaten bu yargı reformu strateji belgesinin burada genel olarak ve özel olarak da şu yeni ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun özel amacındaki amaçlar hayata geçebilsin diye düşünüyoruz. Ee, ve e, hakikaten bu şeyle ilgili biraz evvel söylediğim. 3710 sayılı terörle mücadele kanununun e, 7. maddesiyle ilgili bu kanunun 13. maddesiyle getirilen düzenlemeye baktığımızda e, Fikret'in de söylediği gibi bu kanun yani 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 1991 yılında e, kabul, kabul edildi. Hı hı. 2006 yılında 2013 yılında ve 2015 yıllarında ve en sonunda işte 2019 yılında beşinci kez değiştirildi. Bu bakımdan e, yedinci maddenin ikinci fıkrası ile ilgili esasen Avrupa Birliği'nin Avrupa e, Konseyinin e, Adalet Bakanlığı'nın e, Türkiye Barolar Birliği'nin o zamanki hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun e, adli Tıp kurulunun ortaklaşa birçok Yargıtay Yüksek Yargıcı'yla ve yargıçlarla, avukatlarla yaptığı toplantıda yaptığı e, tespitler çerçevesinde nasıl uygulanacağına ilişkin 7. Madeline 2. Fıkrası'ndakinin e, çalışmalar vardı. Bunların dikkate alınaraktan bir uygulama yapılması e, gerekir e, diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu e, şeyin e, yeni yasanın 13. maddesinin getirdiği düzenlemenin de bugün programımızın başında söylediğimiz Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları da dikkate alınarak yerel mahkemelerce ve yüksek mahkemece yani Yargıtay Ceza Daireleri, İstinaf Mahkemeleri Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve hatta artık yeni bu şeyle ee, paketle getirilen istinaf mahkemelerine karşı yapılan itirazlarda bu istinafın kararlarını inceleyecek e, kurulun dairenin de bu kriterleri dikkate ederek hareket etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Peki uygulamada bu yasaya uygun evet birçok gazeteci e, konusunda tahliye kararı var. Son olarak mesela bizim bildiğimiz Cumhuriyet gazetesinden bir tek kişi Emri terk almıştı ee, içeride. Hükümlü olarak kalmıştı. Hı -hı. Bu hükümlülükle ilgili yeni yasa çıkınca evet. bu yasa çerçevesinde avukatları tarafından başvuruldu. Ve e, denildi ki 286. maddeye eklenen yeni düzenleme çerçevesinde artık buna temiz imkanı doğdu. Temiz imkanı doğunca kesinleşme ortadan kalkmış oldu. Ve geçici 5. maddeye göre de e, ceza infaz kanunun 98. maddesi çerçevesinde ve infazın durdurulması kararı verilmelidir dedi. İlk mahkeme İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi bu 18 e, pardon o 24 Ekim günü ekli, verilen bu dilekçe e, üzerine e, bir karar verdi. ve dedik, aynı Dedi aynı, aynı gün Hı -hı. evet. E, Kararda şöyle diyor. Yani kısaca hükümlü yüz Yusuf Emre İper hakkında mahkememizin şu tarihli kararı ve 3713 sayılı yasanın 7-2 fıkrasında düzenlenen terör örgütü propagandası yapmak suçundan dolayı cezalandırılması yoluna gidildiği hükümlü tarafından Karara karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin şu sayılı kararı ve şu günlü ilamı ile hükümlünün istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek mahkememizce ilam infaz edilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir. Mahkememizin bu ilamı infaz edilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilen ilamı 24 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7188 sayılı ceza muhakemesi kanunun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 29.3 ve 31 madde ile düzenlenen geçici madde 5.1f bendi gereğince istinaf ilamına karşı temiz yasa yoluna başvurma hakkı getirdiğinden hükümlü sanık Yusuf Emre İper müdafilerinin infazın durdurulması talebinin kabulü, infazın durdurulmasına karar vermiştir diyor. Bu mesela işte yeni yasayla, yeni düzenlemeyle getirilen şeyin, yasanın... Yeni yasa yoluna e, başvurma hakkının bir hakkının olumlu, olumlu sonucu. sonucu. Bu Başka da gazeteciler de aynı gün mesela tahliye olmuştu. Eskişehir'den de bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Hemen hatta Eskişehir'dekini öyle sanıyorum ki mahkeme kendiliğinden hı hı. yani çünkü e, bu çıkar çıkmaz e, şey varsa e, istinaf e, kararına karşı temiz yolu açılmışsa kesinleşme hukuken hı hı. ortadan kalkıyor. O zaman hı hı. infazın talep hı hı. edilmese bile durdurulması gerekir ama talep halinde diye yasada yazmış. Ama tabi kanun yolu olduğunun biliyorsunuz ceza muhakemesi kanunu uyarınca sanıklara bildirilmesi lazım. Huzurdaysa yüzüne okunması lazım. Değilse kendilerine yazılı bildirilmesi lazım. Dolayısıyla mahkeme anladığım kadarıyla bunu bildirerek başvurusunu mu almış? Tabi dosyayı bilerek e, Yani sonuç... şehirdekinde başvuru olmadan sanki karar evet. vermiş gibi geliyor. Tamam. Ve bunu da çok önemli... Bir şey ee, olarak gördüler. Benim gördümler. öyle bir bilgim yok ama öyle yapıyorsa tabii ki özgürlük hukuku açısından önemli olmuş. Şimdi siz zemin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siyasilerin ifade özgürlüğü konusunda duyarlı olması gerektiğini dile Ve getirdiniz. Ve mahkemelerin de müdahale etmemeli gerektiğini. bakın. Hem ulusal e, hem de uluslararası evet, mahkeme kararları. 28 Ekim tarihli bir gün gazetesinde çıkan bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi 60 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakikaten dava açılmış. Ee, parti meclisinin bir basın açıklamasıyla ilgili ve aynı akademisyenlerde olduğu gibi her bir kişi için ayrı ayrı dava açılmış habere göre anladığım kadarıyla doğruysa bu haberin bilgisi. Ee, aslında akademisyenlerde tek bir dava ile birlikte yargılanabileceklerdi. Ama buna rağmen her biri için ayrı ayrı iddianama düzenlenmişti. Aslında e, bir taraftan e, mecliste bir yasa değişimi var. E, Adalet Bakanlığı'nın bütün dünyaya ilan ettiği bir strateji e, belgesi var ve ifade özgürlüğünü güvence altına alacağız diyen bir siyasi irade var. Bir taraftan da <gülüyor> uygulamacıların olumsuz örnekleri var. Bir dava açmak yerine e, bir parti e, meclisinin yaptığı açıklamadan dolayı her bir imzası olan hakkında ayrı ayrı davalar açılması ve bu özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın e, cumhurbaşkanı olmasından sonra TCK 299'un çok uygulandığını hepimiz biliyoruz. E, rekor kırdı diye haberde yorum yapılmış. 15 kat artmış Cumhurbaşkanlığına hakaret. Cumhurbaşkanlığına hakaret Ben bu dedim. şikayet özür dilerim. Bu şikayet üzerine mi? Bu yoksa Cumhuriyet Savcılığı kendiliğinden resem mi soruşturma? Ben dosyayı mı? bilmiyorum. Haberi okuyorum. Yani e, parti meclisi e, üyesi 60 CHP'li hakkında Böyle bir dava açılmış. Hem Her bir ayrı ayrı. Hayır dava dava. Vaz? 31 Ekim'de duruşması varmış Mehmet Tümen. 15 kart 15 kat arttığı söyleniyor. 2017 yılında 25.339muş 20 ee, soruşturma sayısı. 2018'e 26.115 ya e çıkmış. Bunların 168'i çocukmuş. Toplam 5.223 kişi yargılanmış. Bunu niye söylüyorum? E, siyasi irade bir taraftan <gülüyor> reform adı altında e, etkisiz mi, etkili mi bizi tartışmalara yönelten değişimler yapıp ifade özgürlüğünü güvence altına almaktan bahsediyor. Yine Venedik Komisyonu'nun ta 2016 yılında e, açıkladığı bir rapor var. E, genel e, yorumlandığı, e, geniş yorumlandığı e, uygulamada... Kişi özgürlüklerinin, ifade özgürlüğünün korunmadığı, kamusal makamların e, dokunulmazlığının, kutsallığının daha fazla korunduğuna ilişkin eleştiri var. Bir taraftan da e, böyle hala uygulamada Şimdi olumsuzlukların çok, sürdüğünü çok... görüyoruz. Ben inanıyorum ki bu yargı reformu strateji belgesinin içindeki bir pakette e, TCK 299 Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu ile ilgili yeni bir düzenleme içerecektir. Çünkü... Cumhurbaşkanlığı mı, Cumhurbaşkanı mı belli olmadığı gibi Türkiye'de artık partili Cumhurbaşkanlığı dönemi söz konusu olduğu için e, CHP'ler de eleştiri yapıyorlar. Biz AKP Başkanı'na eleştiri getirdik ama bu Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılandı. Evet, çok, bu çok evet, önemli bir evet, tartışma. Çok tartışma. E, günü evet. geldiğinde bunu da tartışmamız evet, gerekiyor tabii ki. Üstelik mesela geçenlerde bir e, şeyde Kartal Anadolu adliyesinde bir dosyada gördüm. Cumhurbaşkanlığına eee Cumhurbaşkanlığı hakaretten dolayı açılmış bir davada Cumhurbaşkanının avukatlarının şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin davaya katılmaktan vazgeçtiklerine ilişkin bir dilekçe vardı Şikayete bunun, mi tabiymiş? Değil. Bir yıldan değil, 4 yıla. Değil. Evet. Değil. Ama yani bu hı hı. böyle bir vazgeçme e, Sanırım aslında, mahkeme üzerinde bir etki yaratıyor. Olumlu olumlu bir etki yaratıyor. Ne beraat mı çıkıyor? E, hayır bilmiyoruz ne <gülüyor> çıkacak ama hiç olmazsa, bakın bu bu konuda biz bu şikayetimizden vazgeçiyoruz, davaya katılmak istemiyoruz dedikleri zaman verilecek mahkemenin e, mahkemenin vereceği kararı olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Peki. Evet, biz o zaman e, bu yeni Anayasa Mahkemesi kararı, yeni yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde çıkan ilk düzenleme ve beş yıl içinde e, sürdürecek yasalarda e, daha özgürlükçü, daha demokratik bir toplumun e, şeyi e, yolları açılsın diyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. İyi günler dilerim. <Gülüyor>